Yel mi, değirmen mi? Don Quixote, 400 yaşında. Hazırlayan ve sunan Jale Parla. Cervantes'in Don Quixote'u deyince hemen herkesin aklına hayalle gerçeğin çarpıştığı bir öykü gelir. Değirmenlere dev diye saldıran lamançalı şövalyenin düş dünyası, aslında her şeyi önüne katıp silip süpüren bir yelin eline düşmüşçesine kırılgan, uçucu, geçicidir. Ama o bunu inkar etmekte kararlıdır. Gizliden gizliye her şeyin kendi hayal gücünün bir ürünü olduğunu biliyor olsa da, buna karşılık Sancho Panza için gerçek yalnızca gördüğü, duyduğu, tattığı, kokladığı, dokunduğudur. Bunun ötesinde bir gerçek olabileceğini o da sezinlemez değildir aslında ama kendini bu oyuna kaptırması için epeyce Don Quixote'laşması gerekecektir. Don Quixote'un unutulmaz sirvenlerinden biri onu Montesinos mağarasına yaptığı yolculuktur. Efsaneye göre ünlü şövalye Montesinos'un mağarası Don Quixote'la Sancho'nun kalmakta olduğu bir köyün çok yakınındadır. Ve tabii Don Quixote derinliklerinde cehennem bile olsa bu mağaraya inmekte kararlıdır. Nitekim beline bir ip bağlatıp kendini mağaraya sarkıtır. Bir yarım saat sonra oldukça mahmur bir halde çıktığı bu mağarada gördüklerini ise şöyle anlatacaktır. Sözüm ona mağarada kendisine ihtiyar Montesinos bizzat karşılar. Yüzyıllardır onu beklediklerini söyler çünkü kötü bir büyü altındadırlar... ...ve bu büyüyü çözecek kahraman şövalye de Don Quixote'dur. Montesinos... ...duvarları, surları saydam... ...lekesiz kristalden yapılmış bir şatodan çıkar. Üzerinde mor çuhadan... ...yerleri süpüren pileriniyle ...Don Quixote'u karşılar... ...ve ona şöyle der. Lamançalı yiğit Şövalye Don Quixote... ...bu ıssız yerde... ...büyü etkisinde olan bizler... ...çok uzun zamandır seni bekliyorduk. Gel ve Montesinos mağarası... ...denen bu içine girdiğin... ...derim mağaranın gizlediklerini... ...dünyaya anlat diye. Çünkü bu serüven... ''Yenilmez yüreğim ve sonsuz cesaretinle üstesinden gelmen için özel olarak sana ayrılmış bir kahramanlık. Benimle gel sevgili şövalye, bu saydam şatonun gizlediği harikaları göstermek istiyorum sana. Ben bu şatonun valisi ve daimi bekçisiyim. Çünkü ben bu mağaraya adını veren Montesinos'un ta kendisiyim.'' Ve sonra Don Quixote'un elinden tutarak onu yüzlerce yıl geriye... Kuzeni Durandarte ile yaptıkları savaşa ve bu savaşı izleyen olaylara götürür. Hatta mağarada Don Quixote büyü altındaki Dulcinea del Toboso ve Nedimelerine bile rastlar. Bütün bunları Sancho Panza hiç inanmadan dinler. En azından şunu bilmektedir. Büyü altındaki Dulcinea hikayesini kendisi uydurmuştur. Dolayısıyla Don Quixote'un anlattıklarının hiç olmazsa Dulcinea'ya ilişkin olan kısmının düpedüz uydurma olduğunu bilmektedir. Bu yüzden efendisinin öyküsü bitince Sancho'nun tepkisi şöyle olur. Hey Ulu Tanrım! Böyle bir şey olabilir mi bu dünyada? Büyüler ve büyücüler efendimin sağlam aklını böyle bir çılgınlığa çevirecek kadar güçlü olabilir mi? Ah efendim, canım efendim, Tanrı aşkına kendinize dikkat edin, şerefinizi koruyun. Aklınızı tüketen, çarpıtan bu saçmalıklara inanmayın. Gel zaman git zaman. Sancho ve Don Quixote... Clevelino adlı büyülü bir atın sırtında sözüm onu çok uzun bir yolculuk yapıp gelirler. Aslında bu Clevelino'ya binip gidip gelmek dük ve düşesin onlarla eğlenmek için uydurdukları oyunlardan biridir. Ama bu arada Don Quixote'luk oyununda Sancho Panza iyiden iyiye havaya girdiği için Clevelino ile uçarken neler gördükleri sorusu üzerine inanılmaz hikayeler uydurur. ...artık ne ateş kuşağına girdiği... ...ne de yedi oğlaklara uğradığı... ...hatta onlarla oynadığı kalır. Bütün bunları ses çıkarmadan dinleyen Don Quixote... ...onun kulağına iyilip şöyle der. Sancho, siz nasıl gökyüzünde gördüklerinize inanılmasını istiyorsanız... ...ben de Montesinos mağarasında gördüklerime inanmanızı istiyorum. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Burada Don Quixote'un Sancho'ya siz diye hitap etmesi dikkate değer... Düşler ülkesinde mutlak eşitlik sağlanmıştır. Ayrıca gerçek, Cervantes'in çağdışı Shakespeare'in ve ondan yüzyıllar sonra başka bir düş kurucu olan Prendello'nun söylediği gibi, bize nasıl geliyorsa öyle değil midir? Yer mi değirmen mi? Don Quixote 400 yaşında. Hazırlayan Mesnun Jale Parla Açık Radyo Açık Radyo